Tavşanla Kaplumbağa. Bir varmış, bir yokmuş. Övüngen bir tavşan varmış. Bu tavşan çok hızlı koşarmış. Çok hızlı koştuğu için her önüne gelene meydan okur, herkesi yarışmaya çağırırmış. Bir gün yine övünmeye, atıp tutmaya başlamış. Bu ormanda kimse benden daha hızlı koşamaz. Ben yarışta herkesi geride bırakırım. Tavşan kardeşin ikide bir de övünmesi Kaplumbağa kardeşi çok kızdırırmış. Onun herkesi küçümsediğini görünce dayanamamış. Ben yarışta seni geçerim işte. Demiş. Tavşan önce çok şaşırmış bu sözlere. Sonra kahkahalarla gülmeye başlamış. <gülüyor> kim? Sen mi beni geçeceksin? <gülüyor> Güleyim bari. Ayol sen kim? Koşmak kim? Denemesi bedava. Var mısın benimle yarışa? Sen aklını kaçırdın galiba. Aa, benim aklım başımda. Hay, yarışıyor muyuz, yarışmıyor muyuz? Kendini beğenmiş tavşan... ...yarışıyoruz demiş. Böylece anlaşmışlar, yarış başlamış. Kaplumbağa yola çıkmış. Ama tavşan yerinden bile kıpırdamamış. Yarışa geç girmeye karar vermiş çünkü. Kaplumbağa gide dursun... ...tavşan yan gelip yatmış. Kıs kıs gülüyormuş kaplumbağa'ya. <Gülüyor> Nasıl olsa son anda dört adım attım mı... ...hedefe varırım diyormuş kendi kendine. Bir ağacın altına uzanıp uyumuş, sonra uyanmış, yemek yemiş, hoplamış, zıplamış, oyun oynamış. O sırada kaplumbağa ağır ama kendinden emin adımlarla hedefe doğru yürüyormuş var gücüyle. Tavşan kardeş yarışa geç girmeyi marifet sayıyor, kaplumbağanın arkasından bakıp bakıp gülüyormuş. Biraz daha ot kemirmiş, karnını iyice doyurmuş derken de bakmış ki ne görsün. Kaplumbağa hedefe ha vardı ha varacak. Övüngen tavşan işte o zaman anlamış yarışı yitirmek üzere olduğunu. Hemen ok gibi fırlamış yattığı yerden. Far gücüne koşmuş kaplumbağaya yetişmek için. Ama iş işten geçmiş. Yarışı yitirmiş. Kaplumbağanın birinci geldiğini görmüş. Kaplumbağa demiş ki Nasılmış tavşan kardeş? O hızlı bacakların hiçbir işe yaramadı. Ben seni aklımla yendim. Sense beni küçümsedin. Ya bir de evini benim gibi sırtında taşısaydın ne yapacaktın ha?